Kıymetli arkadaşlar, dinleyenlerin, bir galiplerin kitabı programında daha Profesör Doktor Kemceveci hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatının ve tasavvuf görüşlerini anlatıyorlar. Ustam hocam, ölüm tasavvufta da çok önemli bir hakikat. Esad Efendi Hazretleri'nin ölüm psikolojisi, ölümle alakalı bazı görüşleri var. Ayet kelimelerde de ölüm sık sık işleniyor. Ölün hepsini zayi tatilmek, her canlı ölümü tadacaktır. Yani her hepimizin e, akıbeti, işte hepimiz ölümle, bu şey buluşacağız. Esad Efendi Hazretleri ölümle alakalı neler söylüyor? E, dünya ve ölüm arasındaki ilişki nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Öldükten sonra kimse öldüğü yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Ölmez. Çünkü yin taqiyili önemin derin bir evden bir diğer eve giriş Yani ruhlar ölmez çünkü. Ölen hayvanmış diyoruz ya. Dolayısıyla bu dünyada biz zamanlı mekânlı yaşıyoruz. Öldükten sonra ruhumuz yine yaşamaya devam ediyor ama zamansız ve mekansız. Nerede bu fark var?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 Mahiyetini işte Allah bilir ama hepimizde olan bir şey. Yani, ölen hayvani beden. Yani ölen hayvan. Şey, şey, yani. evet. Beden ölüyor, o evet, kadar. Nefis ölemez. ölüyor. E, ruhlar ölmez. Evet. Çünkü Allah'tan gelmiştir. Ebedilik Ebediyilik vasıtasındadır. Evet. Evet. Efendim, esad erbile Hazretleri ölüm gelene kadar wa abdurabbeka hatta yetiyekel yakin sana ölüm gelinceye kadar Rabına ibadet et.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 pençesine düşeceğinden kefenin dışında ne malın ne evladın insana fayda vermeyeceğini hatırlatır ve bunun üzerinde düşünmesini ister. Ve bu ayet-i kerimenin tasavvutaki rabıta mevütin Mev'tin mesnedini teşkil ettiğine işarette bulunur. Çünkü rabıta mevüt Mev't ölümle temasa geçmek bir kimsenin imanını artırır. Aslında ayet-i de کل نفسم زای قطن diye زای kelimesi, مسی، اصفاییلر، اصفاییلر، مفیرمزایدلر گیه، استمراری معنا تاشر. یعنی پروسون کنтинویستن، سرکلی. بیز اصلا سرکلی می‌دونیم. یعنی هر نفس قتیمی تاشر می‌کند. مادرمون از کردن از کردن از کردن از کردن از کردن از کردن از کردن از کردن از کردن از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 Kendi. Ey iman edenler, evet. kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, ya üllezine amenu'u, enfeseküm ve ahliyüküm nara, uquduhenna suel hijara. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlarda taşlardır. Bu ayet kerime üzerine çok düşünmek gerekir ve bundan dersler alıp.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 Yani kalbin şifa bulması için tefekkür mevki tavsiye evet. ediliyor. nasıl bir tesir oluyor ki teftekür Yani kalbe şifa veriyor. Daha önce, biraz önce evet. anlattığın gibi, yuhruzcül hayyemin elme gidi. Yani ölümden dirilik çıkarmak. Her şey zıtlık ayıım ya. E, i̇şte dese kalkıyoruz, dersimizi çekiyoruz. O da.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 O ebedilik hepimizde var. İşte ölüm rabıtasıyla birlikte kişinin imanı, Allah'a imanı artar. Az önce okuduğum Cuma suresindeki ayet-i kerimede قُلْ يَا يُلَّذِينَ هَادُوا اِنْ زَأَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَا وَلِلّٰهِ Ey Yahudiler! Siz bütün insanlardan daha çok Allah'a sevdiğini söylüyor ve iddia ediyorsunuz. O halde فَتَمَنَّمُ الْوَوْتِ فَتَمَنَّمُ الْمَوْتِ Ölümü çok çok arzu edin. Evet. Yani Allah'ı seviyorsanız ölümü arzulamak lazım. Ölümü sevmenin alameti Allah'ı kavuşmayı arzulamaktır. İnkünlü evet. sadikin sadıklardan iseniz. Onun için sadıklar ölmeyi severler. Ölmeyi sevmek demek bu ayet-i kerimeye göre Allah'ı sevmek demektir. Demek Allah sevgisini arttırıyor ölüm. Evet. Ahirete bağlılığı, Allah'a bağlılığı arttırıyor. dünyaya bağlılığı azaltıyor. Bunlar e, işte ölümün hakikatiyle ilgili olarak e, Göte'nin Doğu ve Batı Divanı adlı eserinde Fitrub und Verde", Ol ya da Öl Almancası bu. Bu ya olmak ya da ölmek. İkisi de aynı şey. şey yok. Olma, oluşma, ölmede. Onun için bir deri öldüğünü görse, ölüler görse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 ayet-i kerimelerden örnekler veriyor. Kıyameti gördüğü gün her emzikli kadın emziklerinden vazgeçer. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir fakat Allah'ın azabı çok şiddetidir şeklinde bazı ayet-i kerimeler zikrediyor mektubatta. Evet. Yine yani ölüm aslında insanı gam ve kederden e, kurtarıyor yani. Evet. Onu söylüyor mesela Evet hocam. Evet, Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyeceklerin de uykular esnasında ruhlarını alır. Bu Zümev Suresi 42. Ayet-i az önce okumuştum. Evet. Ölmelerine hükmettiği kimselerin ruhunu Allah tutar. Diğerlerini bir süreye kadar bedenlerine girmek, kavuşmak üzere verir, gönderir. İşte, Bu konuda düşünen kimseler için dersler vardır. Bir gam kederden kurtulup rahatlamayı arzu edenler ölümü tercih etmelidirler. Özürünsin söylediğiniz yani evet. ölümü tercih etmek. Ölümü tercih. Dünyayı etmek. değil de ölümü, evet. ahireti Allah'a tercih et. Çünkü gerçek özgürlük ölümdedir. Yani bugün varoluşu existansiyel felsefede Jean-Paul Sartre gibi. John Steinbeck gibi, onlar ölümü bir kurtuluş kabul ediyor ama onlar ahiret tinancı yok. Onlar da idealleştiriyor ölümü, ama nihilizm adına, hiç silik adına. Biz de Allahü Teala'ya kavuşmak adına, biz vara yolculuk yapıyoruz. Onlar yoka yolculuk yapıyor. Onun için son müzik konseptinde hey metallik olsun, Rihanna'nın müziği.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 Kill yourself. Kendini öldür. Dinle Kendini ya. öldür. Farkında yani. İnsan bunun farkında değil farkında. ve intihar temayülü meydana geliyor. Evet. Halbuki bizim tekken musikisini müzik, dinleyen insan musikiyi dinlerken hep hüzünlüdür, hep ölümdür. Musiki hep ağlamaktır. Evet. Ama bakıyorsunuz hayata canlı bir şekilde dönüyor o insanlar. Onların müzikleri hareketli, hayat dolu ölüm getiriyor. Evet. Bizimki ölüm ve hüzün dolu musikimiz Dinledikten sonra hayat tatlı geliyor. Onların müzikisiyle bizim müzikimiz arasında bu fark var. Evet, Biri hayatı canlandıran, canlı bir müzik o. Lady Gaga'nın, Rihanna'nın müziği, metallik hey Metallica'nın müziği, Moody, bu müzik türleri hep hareketli müzik. Evet. İşte onlar bu hareketlerin içerisinde intiharlar çıkıyor. Bizi de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 Evet, sözlerdir. Bu gazelin anlamını kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, gözleri ahu gibi olan sevgiliyi hatırlayınca rahat kaçar. Yani Allah hatırlayınca artık gece uyku gider. Onun o ay sevgiliden dolayı gece rahat kalmaz, huzur kalmaz. Ev kavuşma arzusu, hasret ayrılık, gurbet yaşar, farkındalık oluşur. Ney gibi inlemeye başlarmış Nevzade'nin son hikayet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 sinema yok, internet yok. Tabii Kelam dergende da yetişen insanlardan bahsediliyor. Ee, kelam Kerem dergendeki dervişlerin ruhi kalitesi eee nasılını bundan bahsedebilir misiniz? Avuz billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Esad Derbili Hazretleri'nin dergahında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 Ve son derece berrak sesiyle Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okumaya başladı. Evet. Okunan Kur'an kolaylıkla vicde gelen bu dervişleri hemen etkiledi. O günkü zikir ayinleri çektikleri zikirler onları zaten iyice hassas hale getirmişti. Beyaz sakallı, yaşlı derviş yine herkesden önce cezbeye kapıldı.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 E, ahlak bozuldu bir faiz çoğaldı iki bu ikisi en büyük vurucu maalesef yani, Kur'an okuyoruz gözümüz yaşarmıyor mıyız kimsenin yaşar mı. eskiden Hacı Bayram camisinde mevlüt olurdu böyle bir mevlüt içerisinde on defa on beş defa Allah diye çığlık duyardık şimdi hiç yok artık bitti onlar gitti onlar nereye gitti acaba? ben de bilemiyorum işte bu kelam ergahında bu kıraat bitince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 bir enerjisi. Evet. Avuç içinde meydana gelir. Tokalaştığınız zaman Boyle Mariot'un o bileşik Kaplar Kanunu'na göre fizikteki dansitesi, özgül ağırlığı fazla olandan az olana doğru bir dengelenme söz konusu olduğu gibi çok güçlü feiz sahipleri feizi az olanları evet. daha üst mertebeye çıkartıyor ve dengeye getiriyor. Ve daha doğrusu aklını başına getiriyor. Bulunduğu halden kurtar, Normal hale getiriyor. Biz musafayı bugün ihmal ettik. Rumeli'ye gittiğimizde Rafet abiyle böyle namazı kılıyoruz. Kıldıktan sonra hemen herkes musafa yapıyor. Türkiye'de köylerde de öyle. Hangi köye giderseniz o adet devam ediyor. Yani dışarıdan gelen bir insan gelip hoş geldin diye merhaba edersiniz. Niye biz namazdan sonra merhaba ediyoruz? Çünkü Allah'a gittik ya beraber esas vatandan bu geçici vatana geldik. Hoş geldin der gibi oluyor sanki. Evet. Aynı gördü bunlar ibaret. Bir başka beldedeyiz, bu beldeye geldik. Bunlara eskiden çok edep olarak riyat ederlerdi. Eskiden mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti farz namazı kıldığı zaman sağa selam verir, sola selam verir, sarını çıkar, sağ elini avuzunisiyle başını ve yüzünü şöyle mesh ederdi. Uykudan uyanmış gibi sanki. Yani avucunun içindeki enerjiyi ucuna verdi. Aynen. Şu i̇şte avuç içi enerjisinin nakledilmesi. Rahmetli Mahmut Can amca vardı. Mekke'de yaşardı. Evet. 104 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Onun Hayati diye bir yeğeni vardı. Hayati bizim Ankara ilahiyatta iki sene okudu ayrıldı. Rusya'da, efendime söyleyeyim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 Hatta benim biyoenerjimi de ölçmüştü. Onu hatırlıyorum. Tabi bunlarla alakalı bir şey. Bizim Türkiye'de ilim gelişmediği için Auguste Comte'un pozitivizmi, o akılcılık e, maalesef e, bugün Türkiye'nin özellikle İlihat Akademisyenlerin akıl bağı olduğu için biz bunları hala aşamıyoruz. Bu, bir gibi konularda hiç çalışma yapan yok. Çalışanlara da e, deli gözüyle bakılıyor. Ahmak gözüyle bakılıyor, küçük görülüyor. Ama Avrupa'da çalışılıyor bunlar, hem de Danışkası ve en iyi.